1025 numaralı konu, örtünme ayeti indiğinde ensar kadınlarının buna anında riayet etmeleri, Safiye bin Şeybe şöyle anlatıyor, Ayşe validemizin yanında oturduğumuz bir gün söz Kureyş kabilesi kadınlarının faziletlerinden açıldı, bunun üzerine Ayşe validemiz şunları s.